ve bağımsız seslerin güncüsü sesim herhangi 353 karşı radyo 225 5 Nisan 2022 5 Nisan karanlarının bilmiyorum kaçıncı seneyi devriyesi develü olmuş TL o zaman nasıl vurduysa şimdi hayat akışı öyle vuruluyor bu bir meram, bu bir arz hal, bu bir durum tahayyülü dinlediğiniz şimdi zamana ait seslenişler ve şimdiden yarına çıkacak olan ahlar, vahlar ve tühler. Siyasa merkezli bir alternatif ses verme gayreti, sesle meramın kayıt kütüğü karşı başlıyor bir kere daha. Anarşi şimdi ve sonsuza kadar yönelimin anlatılanın, atfedilenin, gerçekliğe kavuşturulanın, hayatlarımızın nasıl pamuk ettiğine rehin bırakıldığının, Meramı karşımıza çıkıyor ki e, her hafta bunu yenileyebilmek, her hafta can sıkıcı olabilmek oldukça zor. Çünkü gerçekliğine baktığınızda nasıl olup bitiyor hani diye düşündüğünüz pek çok şey var karşımıza çıkan. 2 sene oldu Covid-19 salgını mesela. Bu salgının orta yerindeyken daha çok değil 2 sene önce. ...yeni bir dünyanın var edileceği müjdeleniyordu. O Zoom toplantılarında... ...Skype görüşmelerinde... ...WhatsApp Live'larda... Işte ...Twitter'ın canlı odalarında... ...şuralarda, buralarda... ...Club ...bütün o oluşturulan sohbet odaları... ...kamuya açık dijital toplantılar... ...bir dolu bir dolu ağ üzerinde... hani ...70-80-90 gün boyunca... ...sınırlandırılmış insanların buluşmasında... ...eski dünyanın artık... ...MİAD'ın doldurulduğundan bayıs açılıp duruluyordu... Ve yeniden sıradan insanın söz hakkını savunabilecekleri her renk her kimlikten bireyin imeceği bir yeni müşteri kurabileceğinden dem vuruluyordu. Çok değil 2 yıl öncesinde umut var edebilen bir biçimde katran karanlığından çıkış için çabanın ve birlikte eylemenin öncelendiği bir zaman aralığı var edilir. Salgın halen güncelliğinin içinde yer edinirken bugün mesela 12 bin yurttaşın covid pozitif olduğu ya da artık isimlendirilen şekliyle omikronun bir varyantının olduğu. Kesin. E, 40 ölü var. E, bunların hepsi üstü kapalı olarak geçiştiriliyor. Ve e, sadece bu COVID de değil yani. Çok değil. Her şeyin üstünde bu salgın hali güncelliğini muhafaza ederken lafsız dahi edilmemeye çabaladırken kısacık arafta 70 ile 90 günlük durağınlaştırılmış dünya sahasında bir biçimde yarın çok başka olacağı hayalinde kendisinden neden hakikat olmasın diye sorgulanmıştı. Geliyoruz dönüp dolaştığımız şu halde yaşadığımız şu küreği o maviliğinden zifiri bir karanlığa dönüştüren cüret, devlet aklı, şiddet rehin eden tüm düzenekler sömüren sermaye sayesinde hiçbirinden eser kalmadı. Hiçbir şekilde genelgeçler değil, yeni dünya diye ümit edilenin köküne kebz suyunun zamanla değil de paldır küldür var edildiği ortaya çıkar, düzenin var ettiği her türden yıkımın güncelliği COVID-19 bahanesinden de faydalanarak savuşturulur. Her eşik her aşama biraz daha bir kere daha denenerek, bir kere daha bir biçimde hayat kuşat olarak var edilir. Salgın döneminin birinci yılına doğru koşa giderken e, o katran karanlığının nasıl bir yoksunluğa çıkacağı ucundan kıyısından var edilmişti. Bir biçimde sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesinden kamusal bir yaşam hakkında alenen emtiyaya cepteki paraya göre var edebilir mesele dönüşünden bu tavrın yıkıcılığını görmek mümkündü. Bir koca sene daha geçtikten sonra bugün sadece Çin'in ve Hong Kong'un belirli bölgelerinin mesele olarak alelacele geçiştirilen virüsün var ettiği şey bir kere daha insanın aciz halini bildirir. Bilim insanları ve hekimler sayesinde pek çok insanın hayatta kalabildiği bir dünyanın hakikati söz konusuyken onu da ve bu çabayı da bir metaya sırf parası olana öznel kılmak çabasına düşürür. Böyle bir toplamdır yeni düzen. Yine yeniden var dilen düzlen. Memlekette sağlık sistemi bir galabetlik haline dönüştürülür. Elde ve avuçtaki tüm imkanlarıyla direnen doktorlar hedef kılınır. Kapı dışarı edilip hemen sonra tornistan geri basılır. Kesmez hastaneleri salt betonarme ve blok dikmek olarak ele alan bir iktidar sayesinde müşterek bir sağlık imi yalan edilir. Düzen ve sermaye için Covid-19 bitmişse insanlar için içinde çoktan bitmiştir buyurulur. Ama arada maske takarız. Ortaya çıkan bariz karanlık geleceğin de şimdiden tüketildiğini ifade eder. Varılan yeni dünyada işte şu bahse sıkıştırılır. Afrika katısında daha henüz aşı yüzü görmeyen insanlar Türkiye gibi üçüncü dünya ülkelerinde saldım çayırı, mevlak ayırı, yolu unutturma halleri vesaire Tabi bir de bir geçen yıl 10.3 milyar euro kar açıklar gazetelerden. Dediğimiz gibi sadece bu da değil. Yani bunun yani her durumda COVID'i ve COVID'in beraberinde getirdiği işte o sokağa çıkma yasakları, yeniden düzenlenen hayat imgesi, süreyen bir biçimde hayatın şekillendirilmesindeki atfedilen o roller, e, biçimlendirmeler ve fazlasıyla beraber hayatın da dönüşümü ve giderek daha çok kapsamın, sıradan insanların elinden alınması söz konusu edilir. Bunun bir benzeri mesela Macaristan'da varildi. Ukrayna'yı konuşacağız. Macaristan konuşacağız ama Macaristan'da mesela 6 farklı fraksiyon ve cephe görüş birlikteliği bir çatı olarak organın karşısına çıktı. Hizmete uğradılar dersek belki doğru olabilir. Öylesine yanlışlar, öylesine patavatsızlıklar vardı ki bugün Türkiye'deki ana muhalefetin özgüveniyle hareket edip ee, işte biz şöyle kazandık, böyle geleceğiz, şöyle gideceğiz derken işte o Covid aralığındaki gibi yine sıkıştırılmış halk kitleleri yine ezilmiş, yine köleleştirilmiş olan halk kitleleri eline kan oturmuş sermayenin eline alıp et sizin kemiği bizim falan yollu göndermelerle beraber rehin edilmiş olan geniş kitleler kadınlar, erkekler, çocuklar, çocuklar ve erkekler ve bütün kesimler bir biçimde tekrardan dikteye Dekrardan otoriteye itaat etmeleri için böyle bir yönlendirilmeye gidilir. Dediğimiz gibi Afrika katası henüz yıkımını yaşıyor. Çin ve Hong Kong'da hayat hiçbir zaman normalleşmeyecek belki. Çünkü genelde biten bir şey değil. Sürekli bir varyant olarak yenilen bir şey. Ama Covid'in sağlığa geldiği salgın yıkımı ve bunun yanında sağlık sisteminin paçozlaştırılması. Türkiye'deki cidden canı gönülden var edilmiş olan o insani Çabanın ötesinde neredeyse hiçbir şey görmedik. İban istemelerinden tutunda aklınıza gelebilecek her fırsatta bunu bir krizi fırsata dönüştürmek olarak değerlendiren bir başamirin krizi fırsata dönüştürmesini ekonomi verilerinin ortaya çıktığı çürümeden göreceğiz. Onu da birazdan konuşalım. Dediğimiz gibi anlatacak çok şey var. 2014'de ışınlandık. Fat Kit On Fire Just Be konuk ettim Boatland'dan ve dijital masterları yayınlandı yeni Beatport'tan Just Be de onun VIP remixi ile gelecek. Hemen arkasına Incursion Audio'dan No Thing, Me and You sesli meranda burada harçlardık. <gülüyor> her şey değil. Mesela Fransa'da %5.1'lik bir enflasyon var. Bugün Türkiye'de açıklanan rakamı gördüğümüzde gözlerimiz yaşarıyor. E, TÜİK'e göre yıllık enflasyon %61.14 Enak açıkladığı Enak yani enflasyon araştırma grubunun TÜİK açıklamasından önce hesapladığı Mart enflasyonu Tüketici Fiyat Endeksi Mart ayında %11.93 olarak belirtiyor. Etüfenin de son 12 aylık artışı ise %142.63 olarak gerçekleşmiş durumda. Rezilliğin Daniskasında bir ortama doğru ilerliyor memleket ve buna dair hiçbir sesleniş yok. Bunun da bir başka boyutu işte o ekonomik çalkantıların varlığıdır mesela yeni düzenin sona geldi. Hayatın 1929 büyük buhranında olduğu gibi küresel ölçekte şirketlerin insafına terk edilip asgari yaşamın dahi zora koşulması sürekli güncelleniyor. Bir kere daha emeğin karşılığını gasp edilmesine devam oluyor. Çok uluslu şirketlerin sömürü çarklarının insanın canını hiçe sayarak var ettiği büyük sermaye artışları tam karşılıkları bir türlü okunan önkarlarla biri ve beraber kura geldikleri bir dünyadır yeni devar edilen pandemi sürecinden sonra iş bugünce sınırlarında bugün yazdığımız gün 35 bugün 40 gününe giren Ukrayna Rusya savaşında var ettiği o gıda fiyatlarındaki artıştan emtia fiyatlarındaki belirsiz dekoş aradım giden bir katran karanlığıdır var olan yeni çürümenin boyutu biberin 50 lira kabağın 30 biberi 50 lira yazmıştım ama bugün mesela 70 80 liralarda görmüş kabak 30 patates 15 ile 30 lira aralıklarına zamlanmış olmasından bile anlaşılabilir Basit bir brokolinin 45 liraya yükseldiği bir memleketten bahsediyoruz. 3 parça bir şey aldığınızda 100 liranız 10 lira. Çöp. Hemen her durumda en kötü halde dahi kendini kurtarabilen bir tarım ülkesinin artık mercimek, pirinç, ayçiçeği, buğday, say say bitmez, nohut, bakliyatın hemen her türlüsü vesaire olan temel gıda maddelerinin dahi ithalatlarla çoğaltabildiği ve talebi karşılayabilir olduğu bir menzildir yeni. Bulunursa temin edilebilen birçak, birkaç kilogram fahiş fiyatlı şeker Ay çekiyağı, zeytinyağı, buğday, pirinç hayatın ucuza konulmasının da bir nevi nişanesidir. Sermayenin kendisini savunmaktan, onlara siper olmaktan heder olan bir düzen, hükümet dahil söz konusuyken, varalan istikametin düşündürücülüğü bütün yeni dünya kurulacak mevhumunda daha başından arlaksız çürütür. Pandemi sürecindeki iban istemelerle başlayan rezil rüşva dinencilik bitimsiz bir soyguna dönüştürülmüş Vergi temin edilebilecek tüm kalemlerden kanırta kanırta iç edilecek milyonlar hesabı bütün o yeninin de dünün ta kendisine rehin bırakıldığını bir kere daha gösteriyor ve gösterir. Daha hasta da vardır köprüler, ara bağlantılar, tünellerden geçiş garantili, yolcu garantili havalimanı vesaire projeleri, bir tefiye bir süreyen teminat için sıradan yurttaşın sırtına bindirilen yükler vardır, hiçbir araya merham olmayan bir asgari ücretin karşısında, Şanslıysa fatura ve kirayı ödeyebilen, yoksa her gün biraz daha borç batağını yuvarlanan insanın var edilmesidir o yeni ülke. Artık izlenmeyen hacet duymadan kesintisiz bir haraca bağlanmış bir hayatimiz söz konusudur. kaç sıradan hayatın öneminin geriye konulmadığı mevzusunun da iyi yapılmadığı yer hakkaniyete kavuşur. Bitimsiz zamınlar da çabasıdır bütün büyükler diyetler ve bedeller diyarında. Geçtiğimiz haftanın meselelerinden biriydi doğalgaza zam geldi zam geldi, kaldı değil e, zam geldi ve bu işte e, mesela savaşın 40. gününe denk getirilen o işte bugün baktığımızda kadar ya da Vuşa'da e, var yani Kırım mesela konuşulmuyor ya da Ukrayna yine sisli perdelerin arkasına denk getiriliyor ama o, o sürekli konuşulmayan savaş hayatımızı bir biçimde etkiliyor. İşte doğalgazı %35 sanayide kullanılanın %50 elektrik kullanılana ise %44.3 zam gelmesine vesile teşkil ediyor. İşte bu doğalgaz ithalatının enerji kaynağı %99 fazlası uluslararası sözleşmeler. BOTAŞ yazıyor da yazıyor. Bu kapsamda işte yetişemiyoruz. Öyle oluyor böyle oluyor. Hosehold Energy Price Index'ine göre konutlarda Avrupa ülkelerindeki en düşük gaz fiyatını kullanmaktayız. Zıtırı zıtırı yerseniz. Elektrik üretimi kullanılan doğal gazın satış fiyatında 44.30. Elektrik üretimi haricinde kullanılan doğal gazın satış fiyatında %50. Bak bak bak diye ilerliyor. Bu şekilde kökleye kökleye saplaya saplaya hayatı Yıkıyorlar. İBB İstanbul Planlama Ajansı ben blogda İstanbul'daki TÜİK'in verilerini paylaşmıştım. Ama İBB İstanbul Planlama Ajansı İstanbul'da yaşam maliyetini Mart ayında son fiyat analizlerine göre kentte yaşama maliyeti bir ayda %11.7 son bir yılda ise %73.63 arttığını belirtiyor. Mesela toz şeker %27, ayçiçek yağı %40, pirinç yaklaşık %5. Kırmızı et %21, tavuk eti %29, motorin %43 gibi bir artışa uğramış durumda. Ve bununla beraber işte yaşayın diyorlar yani hani çemkirmenize gerek yok. Sedat abiniz, Sedat Peker'iniz size koli armağan eder. AK Parti'den koli gelebilir. CHP de veriyor koli. Aynen güzel, güzel güzel kolilerle. Bu arada fakirlik ve yoksulluk, ve yoksulluk sürekli güncellenir. Ee, çaresiz kalan insanlar ya da borç batağını kendini saplamış insanlar bir yerlerde intihar eder haberleri olmaz. Birbirlerini deşer haberleri olmaz. O olur bu olur. Kimsenin ruhu duymaz. Ve bu sürekli artışlarla beraber bir paldır küldür menzil varidir. Onlarla beraber... Mart 2022'de toptan fiyatlarda bir öncelikle göre işlemiş madenler grubunda mesela 21.56, gıda grubunda %7, madenlerde %6, kimyevi maddelerde %3, inşaat malzemelerinde 2.5, yakacak ve enerji maddeleri grubunda %1.80 falan diye böyle uzayan bir liste var ve bu sürekli TÜİK'in resmi veri akışı içerisinde değerlendiriliyor. Bugün nebahati sanayağı. Kalkıp işte diyor ki muhteşem Eko enflasyon şöyle düşecek Böyle düşecek nah düşecek Bu ki dişatla bu Parantez içerisindeki o yeni Dünya düzeni yeni normalleşme Bilmem ne falan derken boku çıkıyor Her şeyin ve hayatlarımızın Hiçbir değerinin olmadığı yüzümüze Çemkiriliyor ne ki dediğim gibi işte eee bir yerlerdeki yıkımı fark edebilmek için uzak ötelerde ve bize fazla dokunmayacak şeyler olsun deyip de yola devamlayan bir ülkenin gamında e, itiraz olmayınca başımıza çöreklenecek, başımıza çökülecek, başımıza gölge olarak kullanılacak pek çok şey çıkar. Dediğim gibi anlatacak çok şey var. No Seen, Crypt, Incursion Odyo'dan hemen arkasına Carnage, Spirit Bomb, Infernal Sounds'un da bir derleme kayıttan gelecek. Sesimi hemen ediyor. Dedik ya e, yeni dünya falan. Savaşta bugün 40. gün geride kaldı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal ve savaşı 40. gününü geçirdi. Buçadan gelen görüntüler büyük tartışma yaratırken görüntüleri ağırlıkla sahte diyen Rusya Ukrayna'nın radikallerin Buçada bariz provokasyon olarak tanılandırdığı olay için Bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda toplantı talep etti. Bu talep reddedildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise sordusundan kurtarılan buçada yüzlerce ölen ve işkence görenlerde yağmalamaların olduğunu, arazilere mayın döşendiğini ve sokaklarda cansız bedenler bulunduğunu bildirir. Buçayı ziyaret eden Zelenski, müzakere etmek güç ifadelerini ise kullanır. Yani savaşın devamladığı bir biçimde sağlama alınıyor böylelikle. Almanya çok sayıda Rus diplomatı sınırdı şeyler ee, Maharya Maria Zaharova ise de Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsüdür Almanya siyasi mekan gerekli yanıtı vereceğiz diyebilir. Bu arada Mariupol, bu arada her son bu arada Kharkiv, bu arada Kiev bu arada Irpin, bu arada pek çok yer ve Odessa yıkımından ...alabilecekleri bütün payları alır. Tabi büyük cümleler kurulurken... ...işte sahte haber... ...sallarız düzenlendi diyebilir Lavrov... ...mesela. Yani her tarafı sahte... ...olsa ne olur? Yani bütün menzili... ...nasilerden temizliyoruz deyip... ...sivil halka saldırmalar ne ayak oluyor? Ve... Yani ...Zelenski suçluysa Putin değil mi? Putin suçluysa Zelenski değil mi? Her şey karşılıklı. Ve Batı'ya güvenin. Bir kere daha... E ölüme çıktığı bir ülkeyi bir e, sahneyi görebilmek ve bu sahnenin içerisinde, zırnak içerisinde küçük insanların, hayatlarının haklarının çalınmasını görebilmek aslında yeni bir dünyanın falan değil. Bildiğiniz bok çukurunun halinin içerisinde olduğumuzu da bir kere daha gösteriyor. Ve bunu da göstermekten kaçınmıyor. Macaristan'da demiştik. Macaristan'da seçimi aşırı sadece Orban'ın liderliğini yaptığı Fidesz KDNP Koalisyonu kazanıyor. Bunun karşısında bir altılı organizma var. Altılı organizma ise yenilgiyle çıkıyor. Ee, %77'si sayıldığında, %50'sini Fidesz, KDNP, %41'ini ise Demokratik Koalisyon, Jobit Momentum, Macaristan Sosyalist Partisi, Macaristan Yeşiller, Macaristan Diyalog Partisi... Macaristan için birlik oluşumu kazanıyor ve geri kalanlar da bölüştürülüyor tabii. Dördüncü kez hükümet kurma yetkisi veriliyor. Yani yıkım ve süreklilik bir biçimde devam ediliyor ve böylelikle hayat hakları da çalınıyor. Türkiye'ye dönelim. Türkiye'de de çok açık ve net bir beyanat var mesela. Bir ismi lazım değil. Ama biz lehçesinden de içinden de... Neyin Ne peşinde olduğunu insanların artık çok rahat anlayabiliyoruz. Bu bariz seslenişleri keşke çoğaltabilsek. Bir kulak verelim isterseniz sokak ağzıyla bu ülkeye yönetilmeyi hak etmiyor. Saygın insanlar saygın konuşur. Ben hatırlıyorum Ecevit Demirel, Erbakan Türkeş birbirlerine sayın diye hitap ediyorlardı. Bu şimdi ya böyle tuhaf bir ifade kullanılabilir mi? Sen kimsin diyor. Peki sizce hangi devlet daha değerli ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına sen kimsin ki diyorsun? Türkiye Cumhuriyeti devletin devlet olarak kabul edemiyor musun? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes bir kimdir. Eğer sen bu kimliği taşıyan insanlara sen kimsin ki diyorsan pardon yani. Sen hangi devletin adına konuşuyorsun? Sen hangi devletin adına konuşuyorsun ki o adına konuştuğun devlet senin için daha itibarlı da Türk vatandaşını yok sayıyorsun. Böyle bir şey olamaz ya. Kahrolur insan. Efendim sizce nasıl düzelir bu mevcut durum? Ne aradığını bilen nerede aradığını da bilir bak ne aradığını bilen nerede aradığını da bilir gözlük alıyorsam kasaptan sormam kıyafet alıyorsam marangoza gitmem halk olarak biz bunu söylemek kolay pat diye söylerim ben şimdi benim bir geçmişim var belli bir tercihim var gerçekten var ama söylememin bir harbi, kıymet harbisi yok ki vatandaş ne aradığını biliyorsa eğer nerede aradığını da bilir sözün tamamı ya salaka ya çocuğa söylerim bu kadar bariz bu kadar kesintisiz bu kadar gerçek bir hakikat anlatımı bu seviyelere yakalanabilmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Bu seviyelerin de var edilebildiği bir ülkeden bahsediyoruz. Ne kadar hep tersini görsek de işte e, hani diyalog çalışmaları kapsamında Kadıköy'deki Ortodoks Kilisesi'nde hayırlı Ramazanlar yazısının yazılması, yazı akar. E, yüzlerce yıllık bir kilisenin kapısını tabelaya döşeyebilmek ve bunun goy goyunu yapabilmek ya da Ayasofya Camii diye anılan yerin Ayasofya Camii Kebir diye anılan yerin bir aslında bir kilise, bir mahzen, bir e, ortak inanç mabedi olmasının üstüne basa basa yıkılması ve bunun yerine işte hani sadece Müslümanlara ait bir yer olarak tanımlandırılmasının utancı söz konusu olabilir ve bir dolu şey. E, bu arada Birleşmiş Milletler krizi kriziyle ilgili bir rapor yayınlıyor. Ve rezilliğimizi bir de orada vuruyor. Aa, çok güzeldi balıklar falan. Yani o orman ne güzel ne güzel falan deyip de pandemi sürecinde başlangıcındaki ilk 15. günde doğa kendine geliyor. Bakın boğazda yunuslar var falanlar filanlar. Orman ne güzel ne güzel. Yeşillik meşillik falan değil. Bizim de kafa bulanlar. Rezilliğimizi de e, artık ...çok da abariz bir biçimde görüyoruz. Ve bu rezilliğin işte Marmara'daki... E, ...müsülaş dalgasının içerisinde... E, ...bu rezilliğin işte... ...Boha'daki ya da Burşa'daki... E, ...sivil katliamların... A, a, geriye bıraktı ve denizlere... sürüklediği işte cesetlerde... ...ya da işte boğazdan çıkan... E, ...mayınlarda ya da işte... Ya ...delinmiş ozonda söz konusu mesela... ...hani... E, ...sadece baş amin değil... ...muktedir olanların global... ...küresel anlamda hepimizin hayatına bıraktıkları izlerde görebilmek mümkün ve giderek bu e, tavırsızlık, giderek bu teslimiyetçilik, giderek bu üstün körü değil bile isteğe var edilmiş olan bu kötülük anlamına e, sürekli kendini kabul ettirmek ve sürekli yenileyebilmek artık devletlerin, halkların yaşam biçimlerini kimliklerine somut bir biçimde saldırganlıklarını da gösteriyor. Ee, hayat neye dönüşecek cidden bilmiyorum ama e, her defasında aynı şeyi yinelemekten korkmuyorum ve kaçınmıyorum da. Hayat bir kere elden kaçtı mı geriye hiçbir şey kalmıyor. Simsiyah bir boşluktan gayrı Sesli Meram 353 karşı radyo 225 devam ediyoruz. Finale doğru ilerleyeceğiz ama onun hanım. Boom Politician. Infernal Sounds Records'nay yayınlanmış olan bir derlemeden gelecek arkasına High Flow, Soft Like Glove Encrypted Cryptid parçaları da bizlerle beraberiz. We mm -hmm. billion years we're at the forefront of that process bringing ever more emergent qualities in the dawn and this new age Puslu ve yağışlı bir son, ilk bahar sonbahar sonbaharlarına girmiş gibiyiz ama 10 derece. Yeni bir dünya imgesi var edileceği zikredilirken ortaya saçılan önermelerin birer birer hepsi birden paldır külür yıkıldığını görüyoruz. Yaşadığımız güncellik daha önceki de hem kapsayan hem de onların hepsinin vareti yıkım halini aşan bir cerahatle birlikte imal ediliyor artık. Büyük şirketler dünyayı kapsadıkça çocuk oyuncağı diye adledilen yönetim anlayışları, Sermaye için tek bir canın değersizliği ve süregelen açıklıkla ve açıklıkla, açlıkla terbiye etmeleri yeni aşılmaz, onarılmaz yaralara dönüşüyor bir daha. Terörün ta kendisini imal eden devletlerin var ettikleri kırmızı çizgiler, hayatı ehfen olandan iyice alıkoymak için sonuna gelen perspektif ve eylemlerle, o yeni denilenin de bizati dünün karanlığında olduğu bir kere daha çok açık bir şekilde ayan beyan ortaya çıkıyor. Neticesi süreyen bir fasit döngüsü. neticesi hepten daha ağır, daha belegatli bir sahne düzenlemesi, neticesi hep diyet, her dem bedel. Neticesi muktedir ve avanesi olanlar için yalatılmış cennet, dibi görünmeyen servet transferleri, sonsuz bir girdap. Neticesi sıradana her dem çok daha ağırın yaşatılacağı bir hayvan çiftliği favlı. Kendiliğinden dökülüyor bütün veriler artık ortaya. Kim bozguncu, kim şarlatan, kim hırsız, kim katil, kim varsıl, kim her dem ters köşede, bugün artık daha belirgin. Neticede sıradan insanın dünü gibi şimdisi, şimdiden de o yarını mahafa sevk Biliyoruz. Siz de biliyor musunuz? İtirazınız var mı? Alıştınız mı? Yıkım, yıldırı, yoksunluk, yaralarla birlikte tayin güncellenen eski dünya ile aranız nasıl? Sahiden yol nereye? Meselenin özü biraz da burada yatıyor. Anlaşılır kılınmayan da anlaşılması imkansızmış gibi görülen şeylerin nasıl biçimlendirildiğinde gerçekliğinde buluyoruz zaten. Bir duyuruyla veda edelim. Ermeniler çok konuşmaz. Ermeniler çok dile gelmez. Ermeniler çok yazmaz ama yazdı mı da elinden geldiği kadar yazabileniyle, varlıklarıyla, duruşlarıyla hakikati anlatır. Mığırdıç Margosyan... Hagop Mınzeri'nin ardından bu topraklarda Ahmet'in Dikran'a gerdin Diyarbakır'ın köklerinden bize seslenen bir kalemdi. Bir bilgeydi. Üstamızı kaybettik. Ar Ar Ar Aras yayıncılığın kurucularındandı aynı zamanda. Aras'a göre bir büyüğümüz, bir yazarımız diyor. Ama biz için bir akil insandı, bir bellekti. Bir belleğin taşıyıcısıydı Mıgırdiç Margosyan, Mıgırdiç Dayday, Baron Mıgırdiç. Hayata veda etti maalesef geçtiğimiz günlerde inanılmaz bir biçimde üstüne basa basa Ermeni kimliğinin Nevala Kesaba'da mesela Siyirt'te e, yok edilmek istendiği bir ortamda Kürde ve Ermeniye'de mezar olmuş olan bir mekanın betonlarla kaplanmasının belki bilemiyoruz bunların hepsi bir mesajdır. Hastalığın narifesinde Baron Mıgırdiç Margosyan hayata veda etti. 7 Nisan Perşembe günü saat 14'te Kumkapı Meryem Kilisesinde bir ayin gerçekleştirildik. Daha sonra dini törenin ardından naaşı da şişli mezarlığına defnedilecek kendisinin. Açtıklarıyla, önümüze sunduklarıyla, parantezleriyle, parantezinin arasında diye yesesinin işleriyle, her durumda başında sıkıştığında size meramını, paylaşımcılığını, bellekte saklı kalanların çarttan bu yana Çart Ermeniler için soykırımın farklı bir tonlaması, Mezyen ya da soykırım isimleri yokken ortada bir çart vardı. Çarttan sonra çıka gelen en değerli kalemlerimizden biriydi. Türkçe'ye ve Türkiye'ye yazan. Onun derin acısını ne yaşıyoruz bir yandan? İşte yeni dünya düzeninde böyle bir şey sevgili dinleyen. Dediğimiz gibi gidenler gidiyor ama hakikatleri anlatacak birileri de çıkmaya devam edecektir diye tahmin ediyoruz. Baron Mugırdiç Margosyan'a saygıyla arasın sözü umarım daha devam edebilir ve biz Ermeniler de bu topraklarda kayıp kuşaklarda birkaç numune olmaktan öteye geçebiliriz elbette bir gün bir zaman bir yerde. Anlattığımız şey hepimizin ortak hikayesinden küçük bir kesitti. Can sıkıntıcı, can sıkıcı olmasını biliyoruz çünkü o eski dünyaya ait olan figürasyonlar hala her gün güncelleniyor, hala her gün cilalanıyor. Ve hala her gün başımızda bir giyotin gibi sallandırılmaya devam ediyor. Kulak verenlere teşekkür edelim. Sesli Meram karşı radyonun bizi sağladığı imkanlar dahilinde buradan seslenmeye devam edecek. Görüşünceye kadar programın finalinde Hayfo, Mi ile beraber The Plug, Encrypted Audio'dan gelecek. Görüşünceye kadar. the plug On the plug, log log log